Ya Hazreti Muhammed Arş'ın kubbelerine adı nurla yazılan ismi semada Ahmed yerde Muhammed olan yedi katlı göklerde hak cemalini bulan evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed Saanak nur yağmurları inerken yedi kattan o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, Melekler her zerreye müjde verirken haktan, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secde ederken Yıldızlar meşk içinde, kainat vecde derken, bütün hamdü senalar yüce Rabb'e giderken, o gece sendin gelen, ya Hazreti Muhammed. Kabe'de şirk taşları putlar yere dönerken, cehalet bayrakları birer birer inerken, bin yıllık küfr ateşi ebediyen sönerken, o gece sendin gelen. Ya Hazreti Muhammed O gece Sah ve gölü mucizeyle kururken Kisra saraylarında sütunlar savrulurken Arzdan arşa alemler rahmetini bulurken O gece sendin gelen Ya Hazreti Muhammed Sen ki Doğum kundağı ak bulutla örülen, Doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, Alnında alemlere rahmet tacı görülen, Kainat Efendisi Ya Hazreti Muhammed! Sen ki asaletine ezelden hükmedilen, Tertemiz rahimlerle lekesiz soydan gelen, Beşeri şüpheleri Kur'an ilmiyle silen seçilen sevgilisin ya Hazreti Muhammed. Sen ki büyük yargıda şefaat müjdecisi, bunca aciz beşerin mahşer günü bekçisi. Sen ki Kur'an şahidi Allah'ın son elçisi, kurtuluş habercisi. Ya Hazreti Muhammed Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren inkar yangınlarını irfanıyla söndüren alimlerin sultanı ya Hazreti Muhammed Sen ki güzel huyların ahlakın meşalesi Sabır Doruklarında Beşerin En Yücesi Senin Cennet Mekanın Fakirlerin Hanesi Gönüller Hazinesi Ya Hazreti Muhammed Cahiliye Devrini Kapatan Ulu Sultan Şefaatin Allah'a Yalvaran Kolu Sultan Rabbimin En Sevgili En Sevgili en yakın kulu sultan melekler sana hayran ya Hazreti Muhammed şahit sana sonsuzlar ezelden beri her an şahit sana ayetler her zerre ve her mekan senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can sen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 Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin, Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin, Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, Sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kul vuslatı o ilahi düğünde, Hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, Hasatları has tartan o terazi önünde, Noksanları bağışlat ya Hazreti Muhammed. Bu iman meşalesi hiç sönmeden yanacak, Ümmetin seni her an mahşere dek anacak, Gönül tortularımız nurunla paklanacak, Andımıza şahit ol,